Bismillah, على salamu ala rasulina Allah'ın <gülüyor> Allah mazlum kulları, Allah'ın şeker kulları. Allah Celle Celaluhu'na bilmediklerimizi duymaya, duyduklarımızı yaşamaya ve uygulamaya, duyduktan sonra Semina ve Vata'ana Ya Rabbi dinledik bir itaat ettik demeye, duyduklarının bedelini ödemeye, neticede hem de dünyadan ahilette aziz-i bahtiyar olmaya Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muvaffak eylesin duyukta duymamış gibi olmaktan semina vatana diyeceğine semina vahasayna dinledik ama biz gene eski kafadan gideriz eski binalardan vazgeçmeyi diyenler gibi yanlışlardan ısrar etmekten, gaflete maruz kalmaktan, neticede dünyada ve ahirette bütün sermayeyi eritip iflasa maruz kalmakta, eli koynunda kalmış töksü yetin gibi Allah ve Resulü'nü ve diğer ruhani yönün ve kutsiyyanın huzurunda macup olmaktan, mezil-i olmaktan, almaktan, olmaktan Mevlam, azlım Müslümanları bizleri masunu mahfuz eylesin. Amin. Muhterem Kardeşlerim, Allah ne nimet verdiyse, Allah ne nimet verdiyse arkadan muhafazasını istiyor. Hiçbir nimet verilmesin ki bunu istediğiniz gibi nasıl istiyorsanız harcayın, ben size bundan hesap kitap sormam, yok. Allah'ın böyle bir kanunu yok. Ne verdiyse, ne verdiyse kuruşuna varıncaya kadar bu nimet sorulacaktır. Madem ki dünyada ve ahirette bizim için en büyük nimet ve sermaye imandır, Ameli sabittir, öyleyse bu imanın muhafazası, nimeti mutlaka ve mutlaka burada bir hesabı olacaktır. Onun için, onun için nasıl ki bir memleketten, toprağından herkes istifade ediyor, öyleyse herkes askerlik yapacak. Herkes askerlik yapacak. Eğer bir seferberlik iler bilse, yani toplu bir savaş kararı alınsa herkes kadın erkek cepheye gidecek. Peki bunun mantığı nedir? Bunun mantığı şudur, toprak bizimdir. Bu toprağın muhafazasından herkes sorumludur. İstanbul'a su veren bir göl var, yen Gölü. Madem ki o gölün suyundan herkes istifade ediyor, öyleyse herkes o gölü, adı, duru, tertemiz tutmaya gayret göstermeli. O suda herkesin istifadesi vardır. Madem ki İslamiyet Allah Celle en büyük nimet olarak gönderdi, madem ki iman İslam bir ihtiyaçtır, İhtiyacımız olan şeyi Allah Celle Celaluhu bildi ve daha biz dünyaya gelmeden Allah Celle Celaluhu dünyayı diğer nimetler gibi İslamiyeti gönderdi, dayadı, döşedi her şeyi Öyleyse bunların mutlaka ve mutlaka bir muhafazası söz konusudur. Din sadece hacıya ucaya gelmedi, sadece dervişe zahide gelmedi. Din İslamiyet peki. İslamiyet rahata huzura ihtiyacı olan herkesin temel gıda Ben gelirim buraya, burada yaparım ben işte işimi vesaire, çeker giderim. Din ise dinin yeri camidir. eğer din diskotya giremez, dükkana giremez, bankaya giremez. Bal gibi girer. Bal gibi girer. Bal gibi girer. O senin anladığın din anlayışı camide yok o. Veya cami onu temsil etmiyor. O senin dediğin din anlayışını kilise Nasıl efendim yani ölmek, ben nasıl büyümek istiyorsa, nasıl ölmek, ben nasıl büyümek istiyorsa öyleyse öylese, öyle yaşamaya mecburuz, öyle yaşamaya mecburuz, öyle yaşamaya mecburuz. Yok hocam ben gene bildiğimi yapacağım, o zaman ben bir dua yaparım, sen de buna amin dersen tamam, senin biletini keserim, ben şöyle bir dua yapacağım yarabbim. Ben işte benim insanım, nihayet bugün öleceğim. Öldükten ben, yahudi, hristiyan gibi, bir ateist gibi, bir Mason gibi, bir kırmızı gibi ölmek istiyorum diye hesap kitabı için yarın mahşere ruhi cezaya çağrıldığım zaman benim Müslümanlarla beraber değil, Muhammed Mustafa ile beraber değil, Evliya ile beraber değil. Ondan sonra dinsiz, donsuz ne kadar? Peki, ee, iman ve islam fukarası varsa, ne kadar zibidi varsa belki Hristiyan, Yahudisi, şu, şu, beni onlarla beraber huzuruna getir Ben Muhammed'i istemiyorum, ben Evliya, Evliya istemiyorum. Ben kitap kitap istemiyorum, onlarla değil. Abu efendim yani soysuzlarla, seni huzuruna gelmek istiyorum diyorsan, tamam mı? Demezsin onu bunu kesinlikle. Sen bunu söylemezsin, peki. Yani bulunduğumuz çelişkinin boyutunu e yani maruz kaldığımız zikzakın peyti elini boyunu göstermek için bu misalayı temsil olarak veriyorum. Sen ben böyle bir dua etsem sen de amin buna der misin demezsin demezsin demezsin E peki amin demeyeceğimiz bir duanın peki tarzında dünyayı dünyada öyle bir yaşantıya nasıl nasıl nasıl rıza gösteriyoruz bunun anlamı yok. Trafiğin bile bir kanunu vardır. Hayatın da bir kanunu vardır. Trafik herkes kendisine göre trafik uygulasa, trafik arasını döner, işimiz içine çıkılmaz. Ben soldan canım gitmek istiyor, öbürü sağdan gitmek istiyor. Böyle iş olmaz. Hayatın da bir kanunu vardır. Hayvanların da bir kanunu vardır. Cansız varlıkların da bir kanunu vardır. E seni Cenab-ı Hak başı boş bırakıyor. Ya bu insana insanı evli yani ben başı başıboş bırakın kendi halinize, yiyin için gecediriz, öyle mi? Yoo, sıkarak bir mühürlü bir Cenab-ı kendi ki bir komşum vardı. Bu komşum efendim çok şiddetli bir hastalığa maruz kaldı. Komşumdur, hakkımız var, hukukumuz var. Ziyaretine gittim, baktım bir bir teveccüh ettim, bir baktım yani adamın haline, hiç iyi, değil, hiç iyi Adamı diyor, ziftler, karanlıklar, ne bileyim işte ee, zulmet içerisinde gördüm adamı diyor. Dedim ki, madem ki Cenab-ı Celal bize ee, Allah'ın izniyle kullara yardım yapma yetkisi verdi. Şuna bir temecüye değil, bir hibmet edeyim de şu adamı sıkıntısından kurtarayım dedim diyor. Bir temecüye ettim diyor, bir hamle yaptım, çektim çıkaramadım diyor. Halbuki İsmet Garibullah kuy vizesini gibi Namuradani 70 bin evliye gücünde bir insandır. Ki Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar, zoruna kadar Allah'a insanlara anlatma görevi bana verdi diyor. Hatta bir mektubunda Mehdi bile geldiği zaman bu fakirin ilminden istifade edecek diyor. Böyle bir zat böyle bir zah teveccüh ettiğini yok. Kurtaramadım diye çıkaramadım onu zülbetlerin içerisinden diyor. Haydi bir hamle daha yaptım diyor. Bakın ıh, gelmedi diyor. Adam ben çekmiş o daha fena içeri gitti. Neticede ruhuma şöyle bir mida, şöyle bir zuhurat oldu orada. Senin belki maneviyatın, senin teleccühün bu adama fayda vermeyecektir. Çünkü yaşarken Yahudi hayatı, Hristiyan hayatı, gayrimüslim hayatı yaşıyordu. Ben... Ben, kulumun, razı olmadan insanların yaşantısıyla hayat yöntesine rıza yoktur dedi kendisine. Şimdi yani eğer yani e, bedenimizde canımız varsa, kafamızda aklımız var ise, kalbimizde is'an var ise, damarımızda kan var ise, azıcık da düşünceden nasilimiz vardır, bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu ne demektir? Bu nesemde piti kare piti kare piti kare piti kare büyür Allah. Ve şu an biz nereden gidiyoruz, biz nereden gidiyoruz, biz nereden gidiyoruz? Hiçbir dava sahibi, hiçbir din sahibi bilinenin tepesi kadar kendini hiyaretinden belki tabiiz vermezken, Sürekli hep biz zorlanıyoruz, biz itiliyoruz belki, biz efendim usulandırılıyoruz, ya bir dursana, bir baksana ne oluyor hep benden gidiyor, hep benden gidiyor. Amerika 200 sene önce vahşiydi, apaçiydi, Amerika gene apaçiydi. Geçenlerde efendim Irak'ta o mazlum Müslümanları öldüren bir it affederseniz, ee, Amerikan subayı katliam yaptıktan sonra diyor ki ya diyor insanı öldürmek ne güzel şeymiş diyor ya. Amerika diye hayran kaldığımız, aha diye medeniyet havarisi, medeniyetli deniyet havarisi bu adi alçak belki aynı mahşeti yapıyor. Onu yaptığı zaman oh ne güzel oldu vesaire falan filan. Eee, herkes peki karakterinin ne bileyim cibilliyeti, cinsiyeti neyse neyi gerektiriyor yapar da bana sıra geldiği zaman niye ben burun bükerim peki? Niye muhamla söz Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem? Söz konusu olduğu zaman pazarlığa gireriz. Niye efendim işte uyardı uymazdı, yok işte çağ şudur budur vesaire falan filan? Bunlar, bunlar var ya, bunlar belki kimliğini yitirmiş insanlar gibi bunlar. Bir insan kimliğine mukayyet olacak. Nüfus cüzdanını muhafaza edeceksin, nüfus cüzdanını kaybederse, kaybederse, kimse sana iş vermez, kimse seni resmi bir daireye koymaz. Din kimliktir, din kimliktir, din kimliktir. Bak AB ne şimdi, Avrupa Birliği, eğer siz bizimle beraber olmak istiyorsanız, tabutlarınızla evine benzeyecek diyor. Yani tabutların köşelerini birleştirdiğimiz zaman çıkacak çıkacaktır, öyle ayrı gayrı yok. Sizin kaputlarınız belki baş taraftan şöyle düzgündür böyle, böyle olmayacak. Ya şöyle yukarıya gelecek sonra şöyle olacak yani köşeleri kesiştirdiğimiz zaman haç çekişkin, böyle olacak. Sizin kabirleriniz peki böyle e, kamburvari oluyor, dahi yanımdaire oluyor, öyle değil. Ya bizim gibi düz biz olacak, düz olacak. Adamlar bir psikoloji çok iyi biliyorlar. Nedir o? Yaşantı hangi yönde olursa itikat ve inançla o istikâbe şekillenecektir. İnsanların yaşantıları itikadlarını belirler. Vatikalar radıyallahu anh sözüdür bu. İnandığın gibi yaşamazsan, yaşadığın gibi inanacaksın. Nasıl inanıyorsun peki misal? Ehl-i sünnet cemaat mu? Eyvallah. Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de e, onun izinden giden insanlar gibi yaşıyorsun tamam. E, yaşantı bu ise, it, eğer iyi bir onlar gibi ise öyle yaşarsan tamam. Bir problem yok, no problem. Ama belki öyle inandın da bir İngiliz gibi geçiyorsun. İngiliz gibi hal ve hareket sahibisin. Jestlerine, mimiklerine varıncaya kadar pek bir Alman, bir Fransız dinlemişsin bu vesaire. Konuşma aksanlarına varıncaya kadar tam bir Avrupalı gibi vesaire. Hayır, zamanla ifkat da Batı ekseni olacak. Yani dinin çok ciddi bir meselesi konuşsak bile sen dudak bükeceksin. Haber dilin ol. Haberci George, hadi Müslüman dünya vesaire, bu neyin mesi? Bu neyin mesi? İslamiyette bütün işler ahirete endekslidir. Yani ahiret görülecek, ona göre burada iman ve İslam suyuna neden meyil verilecek? İşlerin ahirete muvafık olup olmaması dikkat alınacak. Müslüman dem sahvas başta onun olmak üzere bütün peygamberlerin vermek istediğine sahaj budur. Ne yapıyorsanız dünyada, ne yapıyorsanız, ne, ne yapıyorsanız dünyada işler ahirette sizi mutlu edecek, yüzünüzü akademik şekilde programize edilebilsin bir Enbiya. E ben bu kadar zevahı görmeyeceğim dedi. Çıkacağım daha taharetten haberi olmayan bir batılı kütüphiyotluk peşine takılacağım. Bunun manası yoktur. Bir zamanlar Sivas'ta Sivaslat, parla, salavatlamak diye bir adet vardı <gülüyor> Ejdat zamanında. Parla, salavatlamak nasıl bir şeydir ki? Adam mesela diyelim ki, e, affedersin öpücüyle e, çift sürüyor, e, yenge de onun arkasında kucağın, sol kolun altında teneke veya işte tohum torbası avucunu işte sokuyor, çıkartıyor. Kocasına sürmüş olduğu çiziye e, veya da işte çizilere diyelim işte dol taşıyor ama bunu var ya böyle işte kaset dinleyerek veya walkman dinleyerek veya CD'lere değil ya Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin nebiyul ummiyo ida tamam veya olsa Allahumma salli ala seyyidina Muhammed <Gülüş> Alâ <Sonvala>, Ali Seyyidina Muammet Atıyor elini torlaya, tenekeye yeah, yeah, Puu! Tolları <Gülüş> savuyor, sar, sar, sar, sar, sar, savuşturuyor. <Gülüş> Kadın veya adam tarlaya tol ekmiyor. Tarlaya Muhammed Mustafa tol bekliyor. O tarladan mısırca tuğday bitmiyor. O tarladan evliya bitmiyor, evliya! <Gülüş> tamam mı? Din bak nereye geliyor. Din bak, nereye geliyor, bak din nereye geliyor. Eee şimdi niye böyle, niye şöyle vesaire? E, tarikatta bir esas vardır. Usul-i zayiden, usulden mahrum olur. Her dinin bir sistemi vardır, bir kavayi, bir kaibisi, kuralı vardır. Yaşanırsa sonuç verir, yaşanmazsa yok, yok. İmam-ı Ebu Hanife Efendimiz'e bir adam geldi. Ya dedi Ebu Hanife ne güzel namaz kılıyorsun sen de İmam-ı Azam'a. Bitiyorum sana, ölüyorum sana, namaza bakıyorum, namazda mısın, yoksa cennetten misin, başka alemde misin, dinleniyorum sana fakat ben bunu beceremiyorum." diyor. Ne oluyor sana diyor peki i̇mam bu Azam Ne bileyim, namaza duruyorum diyor, bizim diyor, bizlerle sığırlar, inekler affedersiniz, koyunlar, tavuklar, horozlar, hepsi aklıma geliyor diyor. Sen nasıl yapıyorsun bu işi diyor, senin de balın mülkün var. İmam-ı duyuruyor ki, ben namaza durdum zaman ineklere, öpücülere bir ahıra bağlıyorum, senin gibi kalbi bağlamıyorum <gülüyor> Tamam namaz Namazla alakalı 12 iki bin hedef var diyor namazan kuvanite. Ben sekiz bin mi ancak yapabiliyorum ben diyor. O bile dört bin eksik kaldı vesaire. E tabi şimdi <gülüyor> namaza dön, ondan sana işte Leyla, Ayşe, Fatma, Kas, Hamas, bilmem ne. Geziyoruz böyle dünyayı vesaire. Hatta namaz dışında halletemediğimiz şeyleri namaz dışında çözüyoruz vesaire. E bu bu dinin tabi sonuç vermeyecek. Nasıl olmak gerekiyor biliyor musun? Büyükler diyorlar ki aç bir insan sofraya nasıl gidiyor? Allah'a ve Muhammed Mustafa'ya dine böyle gitmek gerekiyor. Kesin kez idam edilmesine karar verilen bir insan idam sehpasına nasıl gidiyor? Ve artık yani başka alternatif yok gidecek yani bitti. İstese de iste, istemese de bu adam idam, işte idam edilecek olan adamın idam sehpasına gitmesi gibi yani başka tercih yap bitti. Siz de dinine öyle gidin ki müstemene alın diyor. Bak ecdad İstanbul'da mesela baraj yapmış. İstanbul'da şu veren 8 tane baraj var. 3 tanesi 150 yıllık, 200 yıllık barajdır. Ecdad şöyle bir düşünüyor şöyle, bir bakıyor sağa sola vesaire. İstanbullara nereli Peki Kabe ne tarafta Şu tarafta. Haa bir dakika dur bakalım diyor. Kayaların bir defa jeolojik konumu müsait değil. Kabe'ye doğru atma. Adam kayayı kesiyor. Ne bileyim oraya bir torna atıyor, oraya ne yapıyor vesaire. Ve barajı ona göre tesis ediyor. Suyun atış istikabetini Kabe'ye doğru atıyor. Mekke-i Mükerreme'ye doğru. Niye? İstanbul'a akan su, Kabe'ye efendim yani böyle teyit veya çaprazdan yok. Yo! Dede İstanbul'a su veren pekisiün atıkzını bile Kabe'ye girmeden Kabe'ye doğatacak Yani Müslüman e, imanı iman ve İslam'ı yaşayabileceği ortamı oluşturmak mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir. Mecburiyetindedir. İlk ve son vazife budur. Helizlerin horozları Denizde çok güzel ötüyor, hayvan orada o oh, alt denizliklerini bir ötüyor, bayılıncaya kadar öf! <gülüyor> evet üç dakika, dört dakika tutuyor hayvan. Ama o o ötmeyi denizde yapıyorlar hayvan. <gülüyor> Al onu, orosu, getir İstanbul'a, aynı Hint orosu gibi bo, bo, bo, yapıyor <gülüyor> ya, hayvan orada kalıyor. Ya gitsene ya, ben bize türküsünü denizli iken, İstanbul'da ne oldu sana? Ben de bilmiyorum diyor vesaire derin horozlu deniz ikliminde şahane ötüyor. Sivas'ın Kangalı'nda yılanlı, yılanlı tedavi merkezi var orada. allah Teala o Kangalı'a, o yöreye bir efendim, özellik vermiş, oranın yılanları tedavi ediyor. Gidiyorsun kapanmayan yaralar, bilmem şunlar bunlar, ee, işte, 15 ciddi gibi ne kalıyorsun orada? Hayvan geliyor, ayağına dolanıyor, yalıyor, malıyor, bir şeyler yapıyor vs. falan filan. Derken senin ayağın iyileşiyor, Amerikalılar dediler ki şu yılanlardan bir erkek işte bir dişi alalım da Amerika'da bunu çiftliğini kuralım, orada aynı işi yapalım diye aldılar yılanları getirdiler şeye, Amerika'ya yok, hayvan yapmıyor. Meğer 30 kilometre hudun içerisinde hayvan tedavi yapabiliyor, 30 kilometreyi çıktı, 31'e yok, hayvan o gitti. Şimdi böyle müsaatleri çoğaltmak mümkün. Bunları alt alta yazıp da topladığımız zaman ne çıkıyor? Yani bugün hayvanlar bile belli iklimlerde, belli atmosferde hayvan özelliğini devam ettirebiliyor. E, Türkiye'deki Türkiye'nin bir ortam, Avrupa'ya bir ortam, Amerikan varı bir ortam. Hayat belki Fransa'ya endeksli, Almanya'ya endeksli vesaire. e böyle bir yerde belki iman ve İslam efendim günleri yetiştirecektir vesaire. Bilmem, bilmem, bilmem ama bir defa kanuna ya, ama Allah'tan bunu hiç kesilmez, kesilmediği için zaten böyle bir araya giriyoruz, konuşuyoruz vesaire falan filan. O bakımdan yani din sadece böyle kuru bir anlayış değil, bir teori değil. Yani kardeşim onların dini onlara bizim dinimiz böyle. Bu tabir bana göre sakattır. Hayır olmaz. Olmaz. Onun dini vesaire. İs İslamiyetin bu makabde. İslam geldi mi? Geldi. İslam'dan sonra artık hiçbir dini kazanmıştır. Hiçbir dinin hükmü kazanmıştır. İslamiyetin bir defa alternatifi yok ki. Alternatifi yok ki, değil ki. Aha onun dini vesaire, o onun dini, bu benim dinim vesaire falan filan. Yoo. İslamiyet benim anladığım kadar küçük değil. İslamiyet benim anlayamadığım yani benim diyelim sana hayalimin bittiği, sözümün bittiği yerde İslamiyet başlıyor. Şair-i Fuzûl-i anlatıyor, bir de diyor ki Cenab-ı Hak Güneş'i niye yarattı, peki Ay'ı niye yarattı, Yıldız'ı niye yarattı diyor. Hani Güneş ne muazzam bir şey, Ay ne muazzam bir şey, Yıldızlar ne acayip bir şey basar, Allah bunları niye yarattı yani kainata baktığımız zaman onlardan daha muazzam, onlardan daha önemli bir etkileyici mahluk yok. Ya, güneş yani. Kainat varken yapıyor? Diyor ki Allah onları niye yarattı biliyor musunuz? Diyor. Mirat bilesin Muhammed Mustafa'nın ayaklarının altına sermek için. Onları ezip diyelim mesela yükseklere yükselmek için mesela. Muhammed Mustafa sahabelerle nereden gidiyor şimdi? ve getirdiği din nereden gidiyor peki? Biz bu kocaman dini getirdik, birkaç maddeye sıkıştırdık. Nedir mesela diyelim? Sarıktır, cübbedir, şalvadır vesaire. 8-10 sünnet. Hani ötesi peki? Hani ötesi peki? Hani ötesi peki? <gülüyor> İmam-ı Şuga buyuruyor ki, bizim zamanımızda diyor, sokakta diyor böyle hareketli hareketli yürüyen bir insan görsek diyor, şöyle zannederdik diyor, bu adam ya ya hani çaldı çırptı ondan sonra, ya kapkaççıdır, kaptı götürüyor, onun sizi gidiyor veyahut da bu adam resul sallallahu aleyhi ve sellem'e intikal eden rivayet onunla biraz dışarı varıyor. Acaba bir yerde bir hadis bilen var mı? Artık bir hadis bilen var mı? Evet, ondan hemen hadisi kapayım diye, sohbaklarda böyle bir ölmüş işte veyahut da öleceği anı bekleyen dermiş misali öyle değil. ya. Daha sık sık adımlarla daha hareketliyle ritimli koşuyorlardı. Acaba bir şey bulabilir miyim diye. Şimdi yani bu genellemeden sonra özele gelerek diyoruz ki düğünler işte bunlar vesaire bunlara hepsi dinin bir şubesidir bunlar. Biz buraya yemek yenerek, işte bizim bilgi üzerine gelmedik, evde dedi, daha güzeli vardır. Ama biz buraya Resul-i Ekrem sallallem şeref ya bulmaya geldik. Bizi kabul buyurursa ki ümidimiz oldu ki kabul buyurur. Ki böyle bir fitne ortamında ve yani e, Resul-i Ekrem sallallem bize niye intifat etmesin Gerne kadar Efendimizin e, mirasına tam sahip çıkamadıysak da çok efendim yani kötü yerlere gitmemiz mümkün olmakla birlikte hepsini tettik buraya geldik. Bunlar hepsine hepsi efendim yani kayda kuyuda alınıyor. Hepsine efendim raporları tutuluyor. Nama Rebdani Kudisi Sirru buyurur ki, kıyagata kadar nakşiden bir tarikatını, bu bizim yolumuza tabii ihtisap eden insanlara adlarını, isimlerini, analarını, babalarını söyleyebilirim diyor. Mühim olan listede olmaktır. Abdülhalik uçduvani gene akeza, söyleyin ihvana, söyleyin ihvana, Dertsizlerine muntazam yapsınlar diyor. Her gün herkesin dosyası bize geliyor diyor. Bu Allah böyle bir Allah'tır. Yani arşivleniyoruz senin anlayacağın. Arşivleniyoruz senin anlayacağın. Arşivleniyoruz senin anlayacağın. Her şeyi kralına oynuyoruz fakat dine geldik mi ondan sonra başlıyoruz belki yani şuna ne gerek bırakmaya ne gerek vesaire bunun mantığı yoktur. Bu işi bıraktığımız yerden tekrar alıp bizden sonrakilere sıhhatli bir şekilde aktarmaya Cenab-ı Hak Celal Celal bizleri muvaffak edesin. Yani hedefi olmayan hedefi olmayan bir gemi, bir gemi sağlam da olsa bu gemi mutlaka batacaktır. Ama ama geminin eğer hedefi belli ise Deniz ne kadar belki hülçün bir deniz olursa olsun, ne kadar dalgalı olursa olsun, ne kadar rüzgarlı olursa olsun, geminin gideceği belli ise deniz ona yardım edecek, tamam mı? Ee, efendim rüzgar ona yardım edecek. Ama boştayız böyle, gelen bizi alıp kapı götürüyor vesaire. O zaman bu gemi batacaktır. Evet. Allah İzmihlale İnkiraz'a maruz kalmaktan bizleri muhafaza eylesin. Evet. İmanın kıymetli bir cevya, imanın muhafazası ise bunu yaşanmasıyla ile alakalıdır. Imam-ı Rabbani buyurur ki, Resul-i Ekrem ve sünnetine ittiba niyeti ile bir lahza, kaybule yapmak yani şöyle bir biraz kestirmek, bana bin rekat namaz kılmaktan çok daha tatlı geliyor. Bizim gözümüzde resul sallallahu aleyhi sünnetine yaptığı şeyi yapmanın değer ve kıymeti budur. Sen bunu ölçü al, bunu kare kare kare kare kare kare kare büyüt. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'deki ordu disiplini inceledim bir ara. El-Cecci ve'l-Fidel di'ahdir Rasul sallallahu aleyhi ve sellem diye Arapça bir kitap vardır. Efendimiz aleyhisselatü vesselam'ın ordu, peki e, disiplini nasıldı, plan projesi nasıldı? Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem ordusu sağdan bir hilal, Soldan bir hilal, bir de arkadan bir hilal. Önde zaten komutan var, ordu yürüyor. Efendimiz'in ordunun tanzil buydu. Şimdi bu nedir peki? Rasulü Ekrem sünneti. Baktım peki Osmanlı ordu düzenine aynı Muhammed Mustafa'nın gibi. Bunlar yaşadığı müddetçe bak dünyaya hakim olur. 26 milyon 400 bin kilometreye sahip olur. Bunlar ne zaman ki peki bu cıvaplar gevşetildi? Ondan sonra bugünkü günlere geldik ve de öyle gidiyoruz. Allah ceddet celledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam izinden mazlum ve e, şu müşerrek Müslümanlara mahrum eylemesin. Fransa kralı vardı, Bonderici Louis. Bu adam çok süxeli bir adamdı. Bu adam efendim e, keşine göre bir saray yaptırmış. Ben ondan sonra keyfine göre bunu dayatmış düşmüştü bundan birkaç sene önce bir Fransız zengin servetinin yani eni boyu belli değil adam diyor ki ben ne yapayım ne edeyim ben bu servet diyor. ve karar veriyor diyor ki ben aynen Louis gibi ben aynen Louis gibi bir ev kuracağım ve işte Louis'nin aktüslarında döşeyeceğim ve onun içerisinde ben Louis gibi yaşayacağım. Bu bana huzünleri. Adam neyse giriyor işe. Her şey bundan 200 sene önceki 14. Louis'in aksesuarına uygun. Fakat fakat bakıyor ki Louis'nin 200 sene önceki Louis'nin yatağında bitler var. E bu bitleri de bulunması lazım. Ne yapalım? Bitlerin efendim şeyin nesi kesilmiş? Sonra biyolokları buluyor, zoologları buluyor. Diyor ki siz bana diyor şu tür efendim biti bulun diyor. Yok efendim bu nesli kesildi. O zaman diyor, zıt bit cinslerini bir eşleştirin diyor, varmayacağız siz bunu. Ve buluyorlar hakikaten. Ondan sonra zıt efendim türden bitleri eşleştiriyorlar. bir yatağında bulunan bitleri de efendim kendi yatağına koyuyor. Adam yatağa yatıyor, tabii hafır taşınıyor adam diyor ki, şimdi ben diyor, on dört gün için Luhi diyor. Elin gavuru tamam mı? Buraya varıncaya kadar Geçmişin ikisinden gitmeyi şeref biliyor, benim peki garibim zavallı. Muhammed Mustafa'dan fası <gülüyor> esniyor. Ya işte bu saat 9 oldu, gece saat 9 derken şey olur ya, Muhammed Mustafa'dan fasıdır ya vesaire. Yok, yok, kazın öyle değil, kazın öyle değil, kazın öyle değil. Ammari ibn diye ulemadan bir zat var Diyor ki 30 seneden beri, 30 seneden beri ben geceleyin kendi elimle yemek yemedim ben diyorum. Neden, neden? 30 yıldan beri kız kardeşim benim ağzıma yemek koydu beni girdi E sen ne yapıyordun? Ben diyor, devam mı sabahlara kadar diyor, Rasul i aleyhi ve sellem meşruldüm. diyor. Efendimizin diyor, hadisleri yazmak mı meşruldüm? diyor. Vakit yok yemek yemek, kız kardeşim ağzına koydu, ben Muhammed Mustafa'yı yazma çalışıyordum ben diyor. Bak sana bir kelime-i şadet geldi, sana bir kelime-i tevhid geldi, sana bir takım şeyler geldi. Ama bunun var ya, bunun var ya, maliyeti var ya, maliyetin ifade, rakam yetmez, rakam yetmez, rakam yetmez. İbn-i Hacer Askelani. Tezli bu tezli günde İmam-ı Bukhari'nin üstadı var, Yakubu ibn Süleyman'dan bahsediyor. Yakubu ibn Süleyman hakikaten yani müthiş bir alim, nokta deposu yok. Bu adam Rasul-i Ekrem sağ vahsen eden meşguliyet için diğer diğer geziyor. Efendimizin intikarı ile ilmi ve kontrol alma çalışıyor. Hadis, çubu vesaire ne varsa ne biliyor Saminler? Rasulü'l-Eklam sallallahu aleyhi ve sellem, sahabe, tabir vesaire hepsini adamda öyle zoom yapıyor ne diyeceğim. Veya burada Almanların denizaltı işi, balime yutan gemileri var ya, balime yakalıyor, gemi alttan emiyor olur. Öbür taraftan konserve çıkabiliyor. gelir. El-Lâh fîsîhü vîlef adââ, Rasulü'l-Eklam sallallahu aleyhi ve sellem sanki böyle emer gibi adam. Her şeyini peki bu yolda feda ediyor ve neticede her şey bitiyor. Ya, mevsim de kıyış, Şubat mevsim sarık ortağız çok fena kesiyor. kuru soğuk çok orada Ve, ve, odun yok, şu yok, bu yok, para yok, kul yok, dibe vuruyor bizim davetimize. Neticede oturuyor ağlıyor, dedi, ben ne yapacağım ben şimdi burada? Millet beni bekler, Muhammed Mustafa Sağolasar'ın aşkına çıktım, yollarda kaldım vesaire. Ve, ve, ağlamaya başlıyor. Ağlıyor, ağlıyor fakat yaşlar doldu ve gözlerini kaybetti. Eyvah! Şimdi ne olacak peki? Gözün battı, gözlerim de gitti mesela derken diyor, böyle bir kendinden geçtin diyor. O an diyor, diyor Resul-i Ekrem ve buyurdu, dedi ki ya ne var, ne oldu sana? Anlattın diyor Resul-i Ekrem, ya Resulallah, böyle böyle oldum, senin için diğer diğer işte geziyorum, ondan senin aşkına ben yollara döküldüm ya Resulullah, her şeyi tükettim kaldım ondan sonra. Eşit. Ne odun dayı alamadım ya Rasulullah. Ne bittim ya Rasulullah. ağlarken geldi gözlerimi kaydettiğini. Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem dudağı kıpırdımayım diye yaklaştı. Yaklaştı. Resulekim sallallahu aleyhi ve sellem şu boya parmağıyla şu orta parmağını şöyle gözlerime dokundu. Tuttu. Tuttum. Gözlerim can gibi gördü. Tamam. Tamam. O peygamber gene bize hikmete hazır anla ve lakin iyiliğe layık olma meselesi var. Biz, işte öğleden sonraki sohbeti deriz gibi <gülüyor> eğer bu emaneti taşıyabilecek bir e, kıvama gelirse, kaslarımız buna elverişli bir gelişim sağlarsa Allah-u Teala niye bizi etsin ki? وَاَنْتُمْ اَعْلَىٰنِ كُمْتُمْ مُؤْمِن۪ينَ İnanıyorsanız üstünsünüz, bu işi yapacaksınız. Demek ki imanda defa var şu anda. Göşemeli tahtaratan, ee, olmadığından yürürken elin tahtlar takır tukur, takır tukur, takır tukur, takır tukur, takır tukur, tukur, tukur, tukur, tukur, tukur, tukur yaptı. Fahrettin Kıcıman Paşa, Allah rahmet eylesin Medine'yi müdahale verdi İngilizlere karşı. Sonunda onu terdes ettik İngilizler, Malta'ya sürdü. Ama Medine'den ayrılırken kılıcını Ekrem, Sallallahu Aleyhi ve i Mutbah arasına emanet bıraktı. Tamam mı? Deden kılıcını alıp da, onunla birlikte hadi bana eyvallah deyip gitmedi. Kılıcını orada bıraktı. Bu ne demek biliyor musun? O oh, anam oh! Bu ne demek biliyor musun? Onu izin beni demediği belki cahillere, kafilere düşmez. Bu, bu, bu, bu kılıç yine iş görmeye devam edecektir demektir bu. Anla ölerken, anla ki 120 yıldan beri Resul-i sağ o kılıcı teslim edebileceği bir emanetçi hala bulmuş değil hâlâ bulmuş değil, hâlâ bulmuş değil. Sen ve ben bugün neyle meşgulüz değil mi? Sen ve ben peki neyle meşgulüz değil mi? Sen ve ben peki neyle meşgulüz değil mi? Allah Celle Celaluhu bu işi bıraktığımız yerden alıp tekrar belki bizden sonrakilere ulaştıracak şekilde dinamizm yakalamaya bizleri muvaffak eylesin. Nikah, evden Allah emri değildir, resul e kuvvetli bir sünnetidir. Ama şu bağlamdan gidersen وَإِنْتُبُعُوْهُ تَتَّدُوُ Eğer onu tabi olursanız, ''hidayeti buldunuz'' dersen yani, e, bir bak Allah'ın emri gibi oluyor bu, değil mi? İtaat, eğer genel itaat faz ise, eyvallah, e, sünnete peki yani, e, e, ittibarsız itaat nasıl olacak ki? O mantıkta gidersek, sanki, sanki sünnet diye bir şey yoktur ya. Ve deva der ki de bir insan, bir insan bir bilinçli ve şuurlu olarak Müslüman'ın sakalının teline laf söylese bu dinsizdir, bu zındıktır. Bunun nikâhı düşmüştür. Bunun cenazesi kılınmaz. Kırkızlar bile bu Müslüman kabristanla denildirmez. Sakalın tecrübe ehemmiyeti bu denildeki mühimdir. Niye? Sakal çünkü tevafüren sabit olmuş, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemden bir sürü hadislerle Efendimiz'in sağlam bir olduğu tefsik edilmiştir. Birisi kalkar da sakal konusunda sarı konusunda vıdı vıdı yaparsa bunun tecridi iman, tecridi nikah yapması lazım. Şu nokta de günümüzde yanlış bir din imajı oluşturulmuştur. Fatih'i darılmayacak, Amerika'yı küstürmeyecek şekilde işte bir nostalji takılıyoruz falan. Eğer işte marjinal bir kesimin, yani belli bir kesimin işte efendim yani tıpkosu, kimisi diskoda evlerdi, kimisi camide vesaire din, bu eksene getirildi. Layık İslam dediler, bilmem ne işte kökten inci dediler, şunu diyorlar, bunu diyorlar vesaire. İslam diyorlar, kalbiniz İslam diyorlar, diyorlar, diyorlar vesaire vesaire. Peki, hedeflenen ne? Hedeflenen şudur. Papaz eksenliği, papaza benzeyen bir hoca, kiliseye benzeyen bir cami, Hristiyana benzeyen bir müslüman, Hristiyan toplumuna benzeyen bir Hri Hri Hri müslüman toplumu ama Hristiyana benzemek şartıyla, eder. Böyle bir yapılarla öngörülüyor. Yani şu an biz, affedersiniz, kesilecek anı bekleyen bir kurbanlık koyun gibi görülüyoruz. Hayvan efendim Hasan-ı Basri'yle İllallah'ın dediği gibi hayvan biraz sonra kesilecek ee bizim inek affedersiniz hala yem yemekle meşgul. Kuzu hala yem yemekle meşgul. Fırınlar ateşlendi, uçaklar bileklendi bu hayvan kesilecek tamam mı? Ama diyelim bizim kurbanlık hayvan hala yem yemekle meşgul. Acaba biz öyle miyiz? Acaba konuşuyorum? Daha sert de konuşabilirim ama bazıları neyse işte yani pişip kapıyor vesaire o kadar radikal konuşmayın diyorum. Ama, ama, ama durumdaki bundan farklı mı? Durum bundan farklı mı? Bu durum bundan farklı mı? Amerika Irak'tan çekilse bile Tamam, oradaki direnişçiler, Müslümanlar galip geldi. İnşallah galip gelirler. İnşallah. Çekilse bile Amerika'nın şu an Irak'tan alacağı para 600 milyar dolar. 600 milyar dolar. Irak 50 sene çıkan petrolü, tamam mı hiç kendisi almayacak oradan. Çıkan petrolü Amerika'ya verse, tamam mı gene borcunu kapatamıyor. Bu kadar canlar gitti, bu kadar ne bileyim işte, e, insanlar telef oldu, şu oldu, daha da ne olacak belli değil vesaire. Sonunda kazan kazansan bile kazandık vesaire. Eee, o hapishaneye de işkence gören bir kızın feryadı var ya, bir kızın feryadı bile bizim yüreğimizi dilhum etmesi gerekirken, Filistin zindanlarında şu an 236 tane Filistinli var. İsrail'in piçilerin belki cinsel tatislerine maruz kalıyor. Benim burada düğün yapma hakkım yok. Benim burada şu efektum'un vatantısını yapma hakkım yok. Aynı hale sen maruz kalsan belki eğer birileri belki adaması gereken bir ortamda şu düğünü yapsa sen peki ne yaparsın? Ben zindandayım sen düğün yapıyorsun mesela değil mi? Hani eğer çocuk erkek sesini söylemek gerekirse durum budur. Bu yüzden olması demek istemiyorum ama insan bir neşriyi yaşarken haklı olarak yaşaması lazım değil mi? Ona hasla çalışıyoruz biz. allah Teala oradaki kardeşlerimize de müddet inayet etmesin. Ve onlardan gereği gibi ibret alıp ona ya, göre yapılanlar bizlere muvaffak edilsin. Biz buraya kimin yolunda olduğumuzu göstermek için geldik. Muhammed Mustafa <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem. Çift kabul etmez, aşk ortak kabul etmez, aşk pazarlık kabul etmez, aşk mağzırat kabul etmez. Seviyorsan sevdiğine bedel ödeyeceksin. Ee, evet, malın zekatı mal vermekdir, paramın zekatı para vermekdir, aşkın zekatı can vermekdir. Seviyorsak Muhammed Mustafa'yı, ama evlenme sünneti, ama diğer sünnetleri vesaire bunların belki mutlaka ve mutlaka yerine gelmesi gerekiyor. Gerekiyor! Gerekiyor! Kanuni Sultan Süleyman zamanında 26 tane gemi açıya gönderildi. Endonezya'da bu sene, sene Tuzunami felaketine maruz kalan açıydı Müslümanlar. Çok darda kaldı. Kanuni Sultan Süleyman buradan daha Endonezya'ya 26 tane gemi gönderdi. Bu gemiler var ya, elde çekiliyor ha. Şimdiki motor bilmem ne, nükleer enerji vesaire, yok ya, elde çekiliyor. Niye? Orada Müslüman kardeşlerimiz var. Onlar belki yani mağdur olmasın diye. Her türlü erzak yardımı yaptılar vesaire. Oradaki insanlara dede kol oldu doldu. Sonra Akşetler dediler ki e, ecdada, Yahudetler siz Osmanlı Devleti olarak ne âli insanlarsınız, ne hayırsever insanlarsınız. Bak bize ne acayip iyilik yaptı. O da kaç bin mil müfetendeki? Haa, bolla çekilen Yemin ederim efendim bu yardımınızı gerçekleştirin. O dalgalara açtınız gaber niyazı. Size diyorlar bizim teşekkürümüz ne olacaktır? Bize bu iyiliği yaptınız. belki biz de ne yapalım?" dedi diyor ki. Abi diyor şey iste beni Siz diyor mübarek gecelerde diyor böyle diyor yemek pişirin diyor. Fakire fakire dağıtın diyor sevabını diyor. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor. Bizden efendim bize hediye olasın diyor o kadar. O kadar. Eğer Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in kabir kıymeti böyle bilinmeseydi, he, o insanlar böyle çalışmasaydı, şimdi bizim hiçbir sünnetten haberimiz ve nasibimiz olmayacaktı. Evet. allah Teala bu bağlamda Efendimizin sünnetlerini ihya'ya bizleri muvaffak eylesin. Aşkın bedeli neyse onu gereği gibi yerine getirmeyi bizleri muvaffak eylesin. Saat upa kuneylemiş rabbolu la kafila salara fi embi ya evet fiyelim gör o evliya Ya Resulallah müştekan sana Yandım maskallah taraf kon kurbanla Ey gör o serveri ve mı sen gelip de baydameri cana aşk öyle geldi beri ya resulullah miştadam sana Yandım aşkınla kara tomkurbanna gül güle gül sarı bağrı hasretin mübtela aşk eseri deryan kavvas bari hayretim ya resulullah mişta kam sana yandım aşkınla toy şükür bana seyidül ola nişar aşkına şam'ı istada do arma aşkına arzı diyar eyle allah aşkına Allah, hoştan sana, yoldu aşkınla, fıranım bana Yok benim gibi günahkarım metun. Yok benim gibi günahkarım meton. Kimler için içindir e, senden şefkatı görmek istersem, nola men talatun, ya Resulullah müştakam sana yandım aşkınla daraldım kalbim bana vazı babız ey resulü kebriya vazı canı başım yalı na gördum ta sana Aşkınlar, Yandım aşkım ah Tarankım kır bana Yandım aşkım ah Tarankım kır bana Yandım aşkım ah Tarankım kır bana Dede söyledi mi böyle söyledi Abi 17. Yusuf Divan Ebediyatı'nın Şuarasından Emderonlu Vasıf Efendi Allah dedene de أنا بالرحمة لي